Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşimburul Seven. Merhabalar 94.9 Açık Radyo'da bir sinemafil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımıza Gorō Miyazaki'nin Tepedeki Ev filminden bir parça ile başladık. Satoshi Takebe yapmıştı filmin müziklerini. Dinlediğimiz parçanın adı Kokuri Kozaka Kara idi. Eee film Bu hafta programımıza bu parçayla başlamamızın bir sebebi var. Aynı zamanda canlı yayında da radyoda bir program konuğumuz var şu anda. Çünkü bu akşam itibariyle canlandıranlar festivalinin yenisi başlıyor. 28 Mayıs'a kadar devam edecek. Ve canlı yayın konuğumuz şu anda Bensan Bu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, kendisi festivalin organizasyon komitesinden ve de Canlandıranların canlanmasının <gülüyor> önemli aktörlerinden biri uzun süredir e, canlandıranlar e, bir girişim aynı zamanda e, büyüdü büyüdü festivali oldu bir sürü workshopları var bütün seneye yayılan e, aynı zamanda bu tüm yıl boyunca süren faaliyetlerinin de toplu meyvelerini bir anlamda festivalde de herkese paylaşıyorlar doğru <gülüyor> doğru <gülüyor> Evet, 23-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek bu sene Canlandıranlar Festivali. Onur konuğu ise Alessandro Rock ve bu akşam onun filmi ile açılışı yapıyorsunuz. Doğru, do. aslında bu akşam hem bu senenin Canlandıranlar Yetenek Kampı'nın meyveliğine iki tane yeni filmimiz var. Ee, bir de e, bu e, L'arte de la Felicita e, Mutluluğun Sanatı'nın galası yapıyoruz. Evet, e, birazcık e, Canlandıranlar Yetenek Kampı'ndan bahsederek başlayalım isterseniz sonra festivali Olur. uzun uzun konuşacağız. Olur. Canlandıran Yetenek Kampı aslında bu sene beşinci e, kez e, yapılmış. Ee, ve her sene, e, ilk, senin ilk yarısı, ilk aylarda, şeyde, e, Ocak, e, Şubat, e, Mart civarında bir, e, konkur demeyeyim çünkü konkur değil, başvurularına e, açıyoruz. Ve o başvurular e, bir, insanların bir senaryo, bir sinopsis bir karakter ve bir görsel dünyasını ifade eden bir bir çeşit bir, bir imajla bize başvuruyorlar. Bu verdiklerini projeni sıraya koyuyoruz. Bir jüri aslında bir sıraya koyuyor ve ondan sonra şey bu sıraya koyulmuş olan şeyde projelerle üretilmeye başlanıyor. Nasıl üretiliyor? Ya, tabii ki o e, projeye başvuran insanların çoğu zaman ya iç film yapmamış olan insanlar ya da ilk bir küçük bir, bir film yapmış olan insanlar da olabilirler. E, bu insanı kamplarımızda kam dediğimiz bütün sene süren bir bir üretim prosesi ve orada bu sektörün Türkiye'deki en büyük uzmanları olan kişilerle önce senaryo yeniden ele alınıyor. Ondan sonra seçtikleri teknikle göre e, insanlara beraber e, yolla film üretinceye kadar. Genellikle 5-6 e, projeyle başlıyoruz. E, sonunda 3 film, 2 film, 4 film elde ediyoruz. Çünkü e, yollar tabii ki e, düşenler de oluyor. Bu sene iki tane film bitirebildi. E, bir tanesi Akdenizli diye bir, bir film Bifok'un hikayesi. İki buçuk dakika süren bir, bir, bir film. İki genç yetenek yapmış bunu. Bir üç boyutlu olan bir film. Seçkin Yalın ve Yiğit Pehlivan. Evet, evet, şeyde, i̇kisi de bu film prosesinin üretim ortasında ikisini de askerlikte yapmışlar. Yani daha doğrusu Allah'tan ikisi aynı anda gitmemişler. <gülüyor> Ee, ve e, Roda e, diye bir, çok genç bir arkadaşımız e, kendi filmini e, de yetiştirdi. E, Roda e, 18 yaşında yeni e, yeni doğduran bir e, arkadaşımız. E, ve çok şiirsel e, bir film yaptı. Dört e, buçuk dakika olan bir film. E, çok e, zamanın iplikleri dedikleri dediği bir, bir filmin e, sonuçları göreceğiz. Evet, e, biz de heyecanla bekliyoruz yetenek kampının bu seneki filmlerini ve ayrıca bu sene bu akşam e, seçilmiş ilk ülkle projelerinin isim isimleri de e, anons edeceğiz. Yeni. Yes, evet, yeni. Kampın yeni üyeleriyle konuşacağız projelerle. E, o zaman e, mutluluk sanatından bahsedelim biraz da. Alessandro Racc, e, ünlü bir animasyon sanatçısı, e, İtalya'dan. Zannediyorum e, Türkiye'ye de ilk gelişi olacak e, evet. meseleyle. Türkiye'ye ilk gelişi İstanbul'a ilk gelişi. Maalesef bu akşam e, bizimle olmayacak e, Alessandro bir ailevi bir meselesinden dolayı yarın ancak gelebilecek. Ama bizimle e, kendi filmini e, gösterdikten sonra şey de, e, pazar günü. Sadbecht är en ...bir att yapacak... ...İstanbul modernde... Istanbul, Alessandro. Alessandro o filmde yönetmenlik yaptı... Alessandro har en av de Ee, animatör ve çok çeşitli e, projelerle 50-60 olan bir, e, bir kişi. İlk uzun metrajasında e, hmm. denemesiydi. Ve bir deneme için gerçekten çok çok çok başarılı. E, çok teknikli, çok boyutlu bir e, bir filme e, imza attı. O film çok duygusal bir film. E, göreceksiniz. Çok e, hepimiz de maalesef de e, Bir, iki kardeşin arasındaki olan şeyde de, bir ölmüş olan bir kardeş ve arası olan bir kardeşin iletişiminden bahsediyor. Ve şey itibariyle, yani teması ve duygusu itibariyle zannediyorum bu bugünkü çok kötü geçen günlerimize çok iyi gelecek. Evet hepimizin birazcık mutluluğa, mutluluk üzerine düşünmeye evet bir parça mutluluğa ihtiyacımız evet, var bugünlerde. Evet onun altını çizmek gerekiyor. Ee, mutluluk sanatının ilk gösterimi bu akşam Beyoğlu sinemasında gerçekleşecek. Akşam e, dokuzda. E, ama ondan hemen önce sekize çeyrek geçe de e, canlandıranlar yetenek kampının filmlerini izleyebilirsiniz yine Beyoğlu sinemasında. Böylece ufak ufak programı da e, söylemeye, hatırlatmaya çalışıyorum. E, aynı zamandan da canlandıranların bir web sitesi var. Hı hı. Festivalinde detaylı programına oradan ulaşabiliyorsunuz. Evet, evet, çok boyutlu bir program. Hemen oradan da onun e, duyurusunu yapmış olayım. www.canlandirenler.com adresinden hem festivalle ilgili detaylı bilgilere hem de detaylı programa ulaşabilirsiniz. Bu akşam e, kaçıranlar için mutluluk sanatının e, ben sana da bahsettiğim gibi tekrar gösterimleri var. Hem Avrupa yakasında oturanlar için hem Andolu yakasında oturanlar için de alternatifler var. Onu da altını çizelim. Çünkü başka sinemayla da bir işbirine gitmişsiniz bu sene. Biraz da ondan bahsedelim. Evet, bu sene İstanbul Modern geçen sene, geçen sene bizi kapalı açmıştı ve ilk festivalimizi orada yaptık. Ama biraz da buradan daha yayılmak ve açılmaya ihtiyacımız vardı. Geçen sene bir partiyle gibi bir şey açılış yapmıştık. Bu sene daha çok film film meşgile yapmaya verdik ve başka sinemadaki arkadaşlara konuşup bu festivalle bir işbirliği yapabileceğimizi söyledik. Onlar çok teşekkürler onlara. Kapıyı açmışlar ve BMW workshop bilo bilo sinemasında hem de eee çarşambaya kadar eee hafta sonu 2 2'şer seans eee hafta içi eee çarşambaya kadar pazartesi salı çarşamba'ya seans olmak üzere bize yer almışlar. İki salonda bir tanesi şeyde İstanbul Pera, har yani björn pera, pardon modasar e, e, Moda sahnesinin sinemasında där har jag haft en film som jag har sett med chansen att bli exponerad. Och där har jag sett en gynna Och E, yerel karma e, ve e, animasyonla ilgilenen herkese e, bu karmaya gidip izlemesini e, tavsiye ederim. E, Zannicim böyle bir panoramasının şimdiye kadar hiçbir yerde hiçbir zaman e, bir sinemada gösterilmedi. Evet ben de şahsen kişi olarak tavsiye ediyorum. Çünkü geçtiğimiz birkaç sene içerisinde benim de katılma şansı elde ettiğim e, ulusal yarışmaların çoğunda ...seçilmiş, gösterilmiş, ödül almış... ...aşağı yukarı filmlerin hepsi bu seçkide... ...yer alıyor. Doğrudur. O yüzden... ...kaçırılmaması gereken bir seçki... ...Yerli kalma, Karma Canlandıranlar... ...Festivali çerçevesinde. Ama tabii sadece bunlar değil... ...bir sürü alt bölüm var. Bu sene e, oldukça yoğun bir program var. Kalabalık bir program var. E, şimdi bu e, programların... ...detayına geçeceğiz. Daha detaylı olarak ama... ...bir müzik arası daha verelim. E, ve... E, Festivaller seçkisi var. Her sene olduğu gibi. E, dünya festivallerinde ön plana çıkmış e, animasyon filmlerinden özellikle geçtiğimiz birkaç sene içerisinde ön plana çıkmış filmlerden e, filmleri de bize getiriyorsunuz. E, onların e, bir tanesinde kullanılan e, klasik bir müzik parçasını dinleyeceğiz şimdi. Hem... Filmin aslında ruhunu da belirleyen müziklerden biri. Aynı zamanda içinde yaşadığımız dönemin de ruhunu da çok hissettiren müziklerden biri. Şostakovic'in 7. senfonisinin Opus 61. bölümünü Allegretto'yu dinleyeceğiz. Leningrad kuşatmasını. <Gülüyor> Şostakovic'in yedinci senfonisinin opus 61. bölüm Allegretos'unu dinledik. E, Leningrad kuşatmasını anlatan son derece etkili bir müzik parçası. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'desiniz. Canlı yayındayız. E, ve konuğumuz Vensambu Canlandıranlar Festivali'ni konuşuyoruz kendisiyle birlikte. Canlandıranlar Festivali'nin... E, ...Festivaller Seçkisi bölümünde yer alan e, bir filmde kullanılıyordu. Shostakovich'in bu e, unutulmaz parçası e, müziğim. Gloria Victoria e, adlı film Theodore Uşev'in e, yönettiğim. E, böyle 6-7 dakikalık bir canlandırma ama... ...benim geçen sene içerisinde izleyip unutamadığım canlandırmalardan biriydi bu da. ...böyle kübist ve sürrealist e, akımdan etkilenip... ...ama sanat ve savaş ilişkisini son derece e, etkileyici bir biçimde ele alan e, bir filmdi. Bazen canlandırmalar, kurmaca filmlerin saatler boyunca anlatmaya çalıştıkları şeyleri... ...çok kısa bir zaman zarfında çok etkileyici biçimde seyirciye aktarabiliyorlar değil mi? Evet öyle, kesinlikle öyle. O, bu e, şimdi bahsettiğiniz... E etkiye bana ilk ya yani vizyondurmaya e, ilgimi oradan e, büyük bir e, anlamda geliyor e, Frederick Beck e, diye bir yönetmen e, vardı e, Kanadalı e, geçen sene gerçek 24 e, Aralık'ta e, vefat etti e, Frederick Beck eee Artıki Kanada'dan e, bir film vardı. Ve ben Ansidé Festival'de e, seçmiştim onu. E, ve her zaman bütün hayatımda e, beni takip etmiş olan bir e, bir filmin. E, ve Jean-Luc Chefredik özellikle bu sene de e, onun anısına öyle bir seçki e, yaptık. E, sağ olsun, e, şey, kızı e, bize bütün filmlerini e, şeyde, göstermeye izin verdi. Ve öyle bir özel bir... E, ...Fedik Part e, seçkicimiz e, seç, var... ...yani özellikle animasyonlar çok... E, ...çok iyi bilmeyen... ...ya da çok... E, ...yeni giren insanlarına... ...bu e, seçkiye... E, ...gitmesini e, ve etmelerini... E, ...tavsiye edebilirim çünkü... ...bu sene festivalimizde çok gerçekten... E, beratla özellikle... E, ...çok değişik bir... E, ...tatlar vermeye çalıştık... E, ...tämligen elektronik ...ve eksperimental e, ...bir takım filmen var Jiu Festivalen ...övrre e, ucunda e, ...uzun metrajlı e, ...filmlerimiz var ...bir de Fredrik Bak var ...bir de şey çok o yarın sabah saat 11'de de e on festival bise d'une je verdi au TPD qui a filmé faisait les clés ça şey de işitme ve görme engelli insanlar için özellikle çekilmiş olan bir film sesli betimleme ve şeyde işaret dilinde dublajı var Ee, yarın saat 11'de e, bu engelsiz gösterim yapılacak. Onun özellikle altını çizelim. Tepedeki Ev, Gorō Miyazaki'nin e, yönettiği bir film. Ünlü Hayao Miyazaki'nin oğlu kendisi. Ama meşhur Ghibli stüdyolarından çıkma. Evet. E, bize de vizyona girmişti aslında kısa bir süre önce. Ama malum e, bu tarz filmlerin vizyon ömrü çok uzun olmuyor. E, o yüzden ben bana e, çok yakınarak... ...ah izleyecektik vizyonunu da kaçırdık diyen çok eşim dostum da olmuştu. Hem vizyonda kaçıranlar için çok iyi bir fırsat. Ama aynı zamanda özellikle... Ee, engelsiz gösterim çok sık gerçekleşen bir şey değil ülkemizde. Ee, o yüzden e, bu vesileyle yarın saat 11'de İstanbul Modern'de hem işitme engelliler hem görme engelliler için çok özel bir gösterim olacak. Onun dışında e, kaçırmış olanlar için de e, iyi bir fırsat. Kesinlikle. Tepedeki eve izlemek. Ee, öbür taraftan tabii ben sanırım bahsettiğim Frederick Walker tüm filmleriyle ilk kez İstanbul'da. E, ağaç diken e, adamı ben de büyük bir merakla izleyeceğim. Ben Crake'i izlemiştim hmm. e, daha önce. O malum Oscar da aldığı için e, daha hani bilinen bir işi e, Ağaç diken adamı da ama merak ediyorum bu vesileyle bütün filmleri. Hep, bütün filmleri zaten. Fede bak de bugün ne çok bağlı bir bir kişi, bir ekolojist militanıydı kendisi. Aktivist bir kişi. Aktivist, çok aktivistti E, do aktivistler, e, ve filmlerde bütün bu e, izley e, tashio, e, ve her film gerçekten e, hareket eden bir tablo gibi e, seyredebilirsiniz Yani çok bütün filmler çok e, şaheser ve e, hiç bir tanesinde e, kaçırmanızı tavsiye ederim. İki tane de ulusal gösterim e, seçkisi var daha doğrusu ulusal seçki var. E, biri Polonya seçkisi. Ee, bu sene e, Polonya'yla e, oldukça yoğun kültürel faaliyetlerimiz e, canlandıranlar da bu çerçevede e, iki Polonya seçkisi gösteriyor. Bir de İtalya seçkisi değil mi? Evet iki tane İtalya seçkisi, İtalya seçkisi. bir tane Polonya seçkisi var. İtalya'nın kültür merkezi bu fes festivalin ortağımız bu sene. Ee, Alessandro Alessandro'un gelişini ve karışını karşılıyorlar kendilerine. Bu odanın teşekkürlerimi iletim onlara ee, ve tabii ki bizim e, bu festivalde her zaman çeh e, insan merkezli yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu da e, Madam Alessandro e, geliyor. Onda biraz da e, İtalyan e, animasyon e, göstereyim. Nitekim aslında e, pazar günü bahsettiğimiz konuşmasında e, Alessandro hem kendinden hem kendi işlerinden hem de İtalya'daki se <gör> şey, film animationen film är så här då ikkann är italiens men tessa du Vio Festival astunda. Och då Italien då då plugga. Nå då jag plugga. är. filmen är Ee, bir de e, yarın bir panel var ondan bahsetmek e, istiyorum. En son olarak e, 28'ne kadar izlenecek çok film var zaten. E, dediğim gibi tekrar hatırlatayım web sitesi www.canlandirenler.com adresinden hem festivalle ilgili detaylı bilgi hem de gösterim çizelgesine e, erişebilirsiniz. Yarınki panelde e, saat 17'de İstanbul Modern'de gerçekleşecek. Katılımcıları Nermin Er, Emre Senan ve Nazlı Eda Noyan. Evet, hı hı. aslında bir, e, bu sene e, İstanbul Contemporary gitmiş olan e, arkadaşlar da aşağıdaki e, yeni medya e, gayesinde e, dolaşmış olan insanları görüyorlar ki şey orada bir bu e, gösteren filmlerin çoğunu animasyon filme. Bunu da e, bize çok çarptı. Ve Beratla dedik ki, bu konuya bir özel bir bir panel, bir dikkat çekelim, bir anlamaya çalışalım. Ne diyor bu? Bunun arkasındaki olan trende ve Emre MRC'nin nihminler Eda Noya'nın moderatorlüğünün altında bu konuyu etraftaca konuşacaklar, sadece konuşmayacaklar. Ee, hem e, Emre Sinan'ın filmlerini hem de e, Nermin e, iş, e, Er'in işlerinde e, görüntüler e, söyleyebileceğiz tabii. Evet, yarın saat 17'de İstanbul Modern'de tekrar e, hatırlatalım. Pazar günkü e, İstanbul Modern'deki... E, Mutluluk sanatı gösteriminin sonrasında ise yönetmen Alessandro Rock ile de bir söyleşi gerçekleşecek. Ee, onu da hatırlatmışım. Doğru. Olayım. Bu söyleşi e, e, e, İtalyanca yapılacak, e, Türkçe e, ardıl bir şekilde e, çevrilecek. Şimdi Türkçe çeviri olacak sonrasında. Evet, tabii, tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sen bu var. Ben, ben çok çok teşekkür ederim. Sizin e, şahsınızda da bütün ekibe de teşekkür etmiş olalım buradan. Sağ olun. 70'e yakın e, gönüllü e, bu bu projede yer alıyor. Eee Berat İlkin tabii ki yönetimin altında. E, bu bu senede inşallah çok da başarı olur ki gelecek sene ...daha da güçlü karşınıza çıkalım. Evet, yine bol gönüllülerle e, ayakta durmaya çalışan <gülüyor> bir festival daha. Kesinlikle. <gülüyor> evet, e, gönüllü olmaya da devam, e, izlemeye de devam diyoruz... ...Canlandıranlar Festivali'ni canlı tutmak için. Çok teşekkürler. Şimdi bir müzik arası verelim. Tekrar e, Michael Fashbender seslendirecek, I Love You All... I Love You All, Michael Fassbender ve Frank filminde kendisine eşlik eden diğer oyuncu arkadaşlarından dinledik. Ee, Frank aslında geçen hafta vizyona girmişti. Lenny Abramson'un son filmi, başka sinema kapsamında. Ama geçtiğimiz hafta e, son... Soma'da e, gerçekleşen e, büyük felaketten dolayı biraz özel başka türlü bir program yapmıştık. Hatırlayacağınız gibi dinleyicilerimiz. E, o yüzden bu hafta Frank'ten bahsetmeden geçmek istemedim. E, Lenny Abramson geçen sene What Richard Did, Ne Yaptın Richard filmiyle bizde de İstanbul Film Festivali'nde Altın İlali ödülünü kazanmış bir yönetmendi. Bu sene Frank'le yine aynı ödül için yarıştı aslında. Ödülü alamadı ama e, biz ben de şahsen Frank'i... ...festivalde izlediğimden beri... E, ...festivalde en beğendiğim filmlerden... E, ...biri haline geldim. Frank oldukça sıra dışı bir film. E, ilginç bir hikaye anlatıyor. E, gerçek bir olaydan esinlenip... ...ama daha sonra... ...kendi yolunu çizen başka bir hikaye... ...anlattığını söyleyebiliriz. E, oldukça egzantrik bir... E, ...İngiliz müzisyen, komedyen... E, ...performans sanatçısı... E, ...Frank Sidebottom'un üzerine... John Ransom'un zamanında Guardian gazetesinde yazmış olduğu bir makaleden, bir yazıdan yola çıkarak senaryolaştırılmış Frank. Daha sonra Linnea Abramson bunu filme çekiyor. Başrolünde Frank'i Michael Fassbender canlandırıyor ama Frank'in özelliği Neredeyse bütün film boyunca da öyle gördüğümüz üzere kafasında kocaman bir şey taşıması, bir kukla kafası takması. Yani bütün film boyunca neredeyse Fast Fassbender'in kendisini görmüyoruz. Frank bu açıdan çok farklı bir tip. Ama biz aslında önce Frank'le tanışmıyoruz. John adlı... Böyle son derece sıkıcı bir ofis işinde çalışan ama hayali aslında müzisyen olmak olan. Ee, ama e, o müzisyenlik girişimlerinde de kendi e, odasına kapanıp e, beste yapma e, çabalarını da aslında pek bu işe yeteneği olmadığını e, sezinlediğimiz bir karakter John. Bir gün e, yaşadığı küçük kasabaya gelen... Adı telaffuz edilemeyecek şekilde yazılan bir müzik grubunun klavye cisim. son anda e, bir kriz geçirip e, ayrılınca gruptan e, gruptakiler kendisini e, klavye çalmak üzere bir şekilde davet etmiş oluyorlar ve kendisini bu şekilde gruba dahil edilmiş buluyor John ve enteresan bir yolculuğa çıkıyor grupla beraber ve bu grubun işte karizmatik esrarengiz Neden muzdarip olduğu bilinmeyen ama yaratıcı dinamik kalbi Frank var bir taraftan da. Evet Lenny Abramson'un bu çalışması bir taraftan hem müzikal üretim üzerine hem de kişiliğin ne olduğu nasıl olduğu birey olmak demenin ne demek olduğu üzerine de bize çok farklı sorular sorduran türde bir film. Ama hiç beklediğimiz türde de cevaplar vermiyor. Hiç beklediğimiz şekilde de akıp gitmiyor aslında film. Bir noktada enteresan bir şekilde kendi üzerine tamamlanan bir döngü olduğunu da söyleyebiliriz. Daha fazla ipucu da vermek istemiyorum ama... ...sıra dışı bir şey izlemek, e, alternatif rak... ...müziği, denemeleri, müzik yapma süreci üzerine de bir film izlemek istiyorsanız Frank iyi bir alternatif. Çünkü filmin oyuncu kadrosunu seçerken Avramson özellikle ya müzikal geçmişi olmuş bir müzik aleti çalabilen... ...ya da öğrenmeye yatkın oyuncuları özellikle seçmiş. Domna Gleason başrolde John'u canlandırıyor. Frank rolünde dediğim gibi Michael Fassbender var. Diğer önemli rollerde Maggie Gyllenhaal... Um, Scott McNary, François Civil gibi isimler e, hepsi şarkı söyleyen e, değişik enstrüman çalan isimler e, zaten ve filmde de e, izlediğimiz bütün müzik sahnelerinde bizzat enstrümanları kendileri çalıp şarkıları kendileri söylüyorlar ve bunun da filmin e, içerisindeki müzik yaratım sürecinin gerçeklik hissine çok büyük bir katkı yaptığını söyleyebilirim Evet, Frank geçen haftadan beri Vizyon'da, başka sinema kapsamında bu hafta da yakalayabilirsiniz. Ee, şimdi bir müzik arası verelim tekrar ve bu hafta da bunun üstüne 8 yeni film daha Vizyona e, giriyor. Ee, onları tanıtmaya geçeceğim. O filmlerden biri de X-Men haftanın büyük bütçeli, senenin büyük bütçeli blockbuster filmi. X-Men Days of Future Past'tan geliyor şimdi. Roberta Flack seslendirecek. The first time ever I saw your face. <tik> First time. endless sky verte fläktande nedek the first time ever I saw your face. X-Men da. Days of Future Past, "Gångtagen från framtiden", är den sista filmen i serien. Den kommer att bli den sista filmen i Yine aynı ekip var. Michael Fassbender, James McAvoy, Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Patrick Stewart. Yani yine bütün ekip toplanıyor. X-Men ilk üçlemesinin ardından devam filmleriyle seriyi sürdürdüm. Bu serinin yedinci filmi. Arada özel bir Wolverine filmini de sürdürdüm. Katıyorum, Ben dahil ediyorum buna. Ee, bu seferse aslında bundan bir önceki filmde X-Men First Class'ta gençliklerini görmüştük. E, X-Men karakterlerinin. Bu sefer gençlikleriyle bugünkü halleri bir araya geliyorlar. Birazcık zamanda yolculukla hem gençlikleri hem bugünleri bir araya gelip e, kendilerini yok etmeye çalışan büyük düşmana karşı birlikte savaşıyorlar X-Men Days of Future Past serisinin son filmi seriyi sevenlerin tabii ki kaçırmayacakları bir film aynı zamanda da birazcık eleştirilen hayranların da pek de beklediklerini bulamadığı Wolverine'den sonra da yine o her türlü aksiyonuyla farklı karakterlerinin farklı özellikleriyle ...beraber yine beklenen aksiyonu vereceğini beklediğimiz bir film. Ayrıca da kendi gençlikleriyle karşılaşmalarının da getirdiği... ...ve birlikte çalışmalarının getirdiği oldukça da mizahi bir tarafı olduğunu da altını çizelim. Bu hafta X-Men gibi büyük bir gişe filmi, aksiyon filminin yanı sıra iki tane de korku filmimiz var. İlki telekinezi Dark Touch... Marina Defa'nın yönettiği bu filmde başrollerde Missy Keating, Marcella Plunkett, Patrick Delaney, Charlotte Flawn gibi isimler var. E, orijinali de Dark Touch ama Türkçe'ye uyarlanırken Telekinizi adını vermeleri aslında filmin e, sürprizini de birazcık ortaya koyuyor da diyebiliriz. Ben yine de size bırakayım o yorumu. Ama kısaca filmin başlangıcında bütün ailesi öldürülen e, küçük bir kız çocuğu olduğunu söyleyelim. E, i̇şte polis e, bu vahşi cinayetleri işleyen bir çeteden şüphelenmektedir. E, küçük kızı ise yan komşuları olan çift e, yanlarına geçici olarak almaya gönüllü olur. Ama problemler, sıkıntılar ve şiddetli dertler bu küçük kızı takip etmektedir. Öyle diyelim. Diğer filmimiz ise Cin. Orijinal adı da Cin. Türkçede de Cin adıyla vizyona giriyor. Yönetmeni ise Texas Chainsaw Massacre filminin yönetmeni olan Tobe Hooper. Tobe Hooper bu sefer Texas'tan çok uzaklarda, Arabistan'da karşımıza çıkıyor ve Abu Dhabi de çekiyor filmini. Ee, bir e, Amerika'da yaşamakta olan bir Arap çift e, hayatlarını yeniden kurmak üzere ana vatanlarına e, Arabistan'a dönmeye karar veriyorlar Birleşik Arap Emirliklerine ve Birleşik Arap Emirliklerinde son yeni yapılmış son derece modern bir e, binada e, bir e, daire tutarak yeni hayatlarına burada kurmaya karar veriyorlar. Ama bu bina hiç de bekledikleri gibi kendilerine güzel yeni bir başlangıç yapma şansı vermeyecek. Burada da bu sefer daha Orta Doğulu korku unsurlarını, bizim Türk korku sinemasında çokça kullanılan cin unsurunu bu sefer Amerikalı bir gözle ele almış. Top Hooper bakmaya değer ama aynı zamanda da geleneksel hayat biçiminin ortasında dikilen... Ee, bu büyük e, rezidans binalar e, ve onların e, bir anlamda temsil ettiği hayat biçimlerine de alttan alta bir eleştiri getirdiğini de belirtmiş olalım e, cin filminin. Şimdi bir müzik arası vereceğim tekrar haftanın diğer filmlerini tanıtmaya geçmeden önce The Kiki D Band'den dinleyeceğiz. I've got the music in me. I've got the music in me'yi dinliyoruz. The Kiki D Band'den. O da bu haftanın yeni filmlerinden Le Gazel, Türkçesim, Aşk Tutku Dedikodu adıyla vizyona giriyor bizde. Mona Aşaş'ın son filmi, bir Fransız filmi, ee, komedi filmi diyebiliriz. Ama romantik komedi olarak da okunabilir. Daha ziyade 80'li City'in e, türünün... E, Fransız versiyonu ama birazcık daha sahici birazcık daha damardan bir versiyonu diyebiliriz 14 yıllık ilişkisinin ardından bekarlığı yaşamak üzere kız arkadaşlarıyla takılmaya başlayan Marin'in hayatını anlatıyor aşk tutku dedikodu filmi Bu haftanın başka sinema e, kapsamında vizyona giren aslında en ilgi çekici filmi e, feminist sinemanın da en bilinen yönetmenlerinden Catherine Brea'nın son filmi Zayıflığın Esareti. Başrollerinde Isabelle Hüper ve Cool Shen yer alıyorlar. E, Catherine Brea'nın bizzat kendi başından geçen bir hikayeden esinlenerek çektiği e, bir film bu. E, kendisi de 2004 yılında felç geçirmesinin ardından e, kalkıştı. Projelerden birinde aslında çok da ünlü bir üçkağıtçı olarak bilinen Christoph Rocancourt'a bir rol vermek istiyor ama bu süreçte kendisi de bir güzel dolandırılıyor onun tarafından ve o süreçte yaşadıklarından yola çıkarak yazıyor bu filmi ee, ve kendisinden esinlenen karakteri Isabel Hüper canlandırıyor ve üçkağıtçı rolünde de kendisi de bir rap sanatçısı olan Cool Shen'i görüyoruz. Zayıflığın esareti bu haftanın dikkat çeken bir diğer filmi. Bir de e, 80'lerde büyümüş, e, ilkokul çağında özellikle Şeker Portakalı romanını e, okumamış çocuk neredeyse yoktur diye düşünüyorum. E, Şeker Portakalı'nın uyarlaması bu hafta vizyonda bizlerle. Marcos Bernstein'i yönetmiş bir Brezilya yapımı bu da. Başrollerinde Hua wow, Germe, Avilia, José D'Obre ve Kako Clossier yer alıyorlar. Küçük zezenin hikayesi... E, Zezé e, Şeker Portakalı'nı okuyan herkesin kalbinde çok büyük bir yer etmiş bir karakter. 1980'li yıllarda özellikle çok popülerdi bu roman. E, dolayısıyla Şeker e, Portakalı'nın uyarlaması ve yeni de Zezé ile tanışması için e, iyi bir fikir e, olabilir. E, filmin e, yönetmen koltuğundaki e, Bernstein daha önce Merkez İstasyonu filminin senaryosuna imza atan isim aynı zamanda. Bu hafta bir de küçük dinleyicilerimiz için de bir e, film var, animasyon, çocuk animasyonu, Tinker Bell and the Pirate Fairy, Tinker Bell ve Korsan Peri. Tahmin edeceğiniz gibi Peter Pan'e yapılan referanslarla dolu bir film bu da. Daha önce Tinkerbell gizemli kanatlar filmini çeken Peggy Holmes yönetmiş yine bu filmi. Bu sefer korsan bir peri de işin içine giriyor. Tinkerbell ve arkadaşları kaybettikleri peri tozlarına kavuşmak için e, bu sefer korsan periyle mücadele etmeleri gerekiyor. Evet. Türkçe seslendirenlerin bilgisi ulaşmadı elimize ama İngilizce seslendirenler arasında Mae Whitman, Christina Hendricks ve Tom Hiddleston gibi isimler var bu filmde dedi. Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Gökhan Yalta'na çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. <gülüyor>